Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün konuğumuz Mine Soysal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Mine Hanım'la bugün e, Türkiye'de çok kendine has bir e, yayın evi olan Gün Işığı Kitaplığı'nı konuşacağız. Ama sadece Gün Işığı'nı konuşmakla kalmayacağız. <gülüyor> Başka 18 bloktan da bahsedeceğiz. Köprü kitaplardan da biraz bahsetmek istiyorum. E, gün Işığı Kitaplığı... Aslında çok zor bir alanda yayıncılık yapıyor. Hem çocuk kitapları hem de gençlik kitapları. Bence ikisi de çok zor alanlar. Ee, bunu tabii bir vili olarak da ben <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, söylüyorum. Yani bu, bu kadar e, riskli bir alana girmek sizin için kolay oldu mu? Ve bu süreç nasıl işliyor? Hani bir kitabın yayınlanması sonuçta büyükler için olan bir e, süreç gibi değil. Anırım. Evet, 21 yıldır edebiyat yayıncılığı yapıyoruz ama biz şanslı edebiyat yayıncılarından sayıyoruz kendimizi. Çünkü bizim kitaplarımızı ki Türkiye ve dünyadan çağdaş edebiyat eserlerini çocuklar ve gençler için yayınlıyoruz. Onlarla birlikte edebiyatı düşünebilmek, üretebilmek gerçekten bir kurum için muhteşem bir şey. Çünkü çocukların ve gençlerin edebiyat ihtiyacı tıpkı yetişkinler gibi hatta belki de daha fazla. Çünkü insan hayatında öykülerin, o küçük hikayelerin bıraktığı izler ee, çocuklukta, ilk gençlik yıllarında unutulmaz izler oluyor ve e, nitelikli kitaplar iyi çevrilmiş, yaratıcı yazarlar tarafından kaleme alınmış nitelikli kitapların e, onlarla daha çok buluşabilmesini sağlamak aslında sadece yetişkinlik hayatlarında sürdürecekleri hayat yolculuğunun, e, kalitesini yükseltmek değil sadece yaratacakları yeni toplumun da kaderini e, değiştirecek görünmeyen güçlere sahip olabiliyor. Bu çok kıymetli bir şey bizim için. 21 yıldır inatla sadece bu alanda yayın yapabilme e, çılgınlığını e, sürdürebilmemizin sanıyorum en büyük nedeni ...tam da buna inanmak ve bunun sonuçlarını aslında her gün onlarla birlikte olarak görebilmek. Peki bir çocuk kitabının e, yayınlanma süreci nasıl oluyor? Mesela siz e, pedagoglardan destek alıyor musunuz? E, ya da e, resimlenmesi ve çizim konularında e, belirli bir ne e, komite mi bunlara karar veriyor... Bu aşamalar nasıl gerçekleşiyor? Ee, yayıncılıkta en önemli e, güç editörlük. Hı hı. Ee, bir yayın evinin e, uzman editörleri olmak zorunda ve yayın kurulunun doğallıkla yayın yaptığı konuda önemli bir deneyim biriktirmiş ve e, uzmanlık geliştirmiş olması çok önemli güneş Kitaplığı'nın e, elbette e, başka disiplinlerden danışmanlar gerektiren projelerde böyle e, çalışmaları oluyor. Ama kendi iç yapısında e, sözünü ettiğiniz gibi e, uzmanlar çalışmıyor. Hı hı. Uzman editörler ve yayın kurulu tarafından çalışan bir yapı. Diğer bütün yayıncılık alanları gibi... Hı. Bize çok sorulur bu soru çocuk söz konusu olduğu <gülüyor> zaman hemen böyle bir içimizde ama işte ya onun için işte doğru olmayan bir şey olursa kitabın içinde ya yanlış bir şeylerle karşılaşırsa diye müthiş bir ebeveyn endişesi refleksi, refleksi <gülüyor> geliyor hep sorularla sıklıkla ee, aslında çok ilginç bir şey çocuklarımızı e, korumayı doğallıkla düşünüyoruz fakat çocuklarımızın e, nasıl bir toplumda yaşadığını ve onları onlara nasıl bir e, ortam sunduğumuzu bunu buradaki e, kötülükleri değiştirmek için aslında ne yaptığımızı aslında kendimizi çok sorgulamadan böyle bir takım korunaklı noktalar yaratabileceğimizi düşünüyoruz ve bunları kitapların yapması gerektiği gibi tuhaf bir kanıksama içindeyiz. Oysa edebiyatın çocukla, gençle buluşan edebiyatında herhangi bir şeyin derdinde olmak ya da bir şeylerden kendiniz saklamak, korumak, barındırmamak gibi bir meselesi yok çünkü edebiyatın öznesi insan, öznesi can. O nedenle de canlı olan her şeyi bu yorgun gezegendeki her konuyu aslında çocuk içinde genç içinde anlatabiliyor. Burada çok büyük bir zenginlik var çocuklarımızdan günlük hayatımızda eğitim sistemimizle de sıklıkla esirgediğimiz özgür düşünce, kanatlanıp uçabilme, çılgın hayaller kurabilme gibi en doğal haklarını kısıtlamak. Edebiyat böyle bir şeyin tam tersine işaret ediyor. O nedenle ebeveynlerin Çocuklarının ellerine geçen kitaplardan korkmak yerine o kitapları çocuklarıyla birlikte okuyabilmelerini, onlarla okudukları kitaplar üzerine e, hoş sohbetler içinde kendilerini bulabilmelerini ve gerçekten hani kötünün neden kötü, iyinin neden iyi, güzelin neden güzel olduğuna dair düşünce paylaşabilmelerini, birlikte... Kikir diyerek e, bir çok keyifli bir zamanı bir kitabın üzerinde bir kitaptan neden olarak geçirebilmelerini çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. E, bizim gösterdiğimiz kötü diye gösterdiğimiz şeyler çocukların ve gençlerin kötü diye düşündükleri şeyler olmayabilir. Belki de onların gelecekte kuracakları çok yakında e, önemli birer... Ee, öznesi olacakları e, Dünyada Belki de bir sürü şey gibi e, Bizim e, Bugünkü yargılarımızın da Pek çoğu değişebilir Önemli olan iyi insanlar Dürüst insanlar Başkalarına acı vermeyen insanlar Nazik insanlar Olabilmeleri için Onlara edebiyatın e, Sonsuz denizinde Yüzebilmeleri olanan sağlamak. Bir ee, şöyle bir tartışma var ee, biliyorsunuz çocuk edebiyatı diye bir şey yoktur aslında. Hani edebiyat vardır ve o edebiyat <gülüyor> e, iyi ise büyükler için de çocuklar için de fark etmez. Tam da sizin biraz önce söylediğiniz gibi hani bir metin üzerinde birlikte düşünmek, birlikte <gülüyor> konuşmak, <gülüyor> e, onun üzerinde kötüyse kötüyü de algılamayı birlikte sağlamak o zaman günüşü kitaplığı daha çok bu yönde sanırım. Doğrudan evet çocuk edebiyatı ve korunaklı bir alan yaratmak yerine çocuğun daha hem zihnini hem hayat olanaklarını ve imkanlı, imkanlılıklarını aslında artırmak üzerine kurulu bir yayın evi olarak evet Aslında şöyle bir şey var. Hepimiz için edebiyat sayesinde Çıkamayacağımız yollara kavuşmak diye bir genel doğru var. E, gidemediğimiz ülkelere, yaşayamayacağımız dönemlere, evet. mekanlara, her şeye aslında edebiyat sayesinde ulaşabiliyoruz ve e, görünmeyen müthiş bir deneyim biriktirebiliyoruz bu sayede. Çocuğun ve gencin buna hepimizden daha da çok ihtiyacı var. Esas tehlike bu deneyimsizliği, e, sürdürerek yetişkinliğe geçmek. O nedenle edebiyat hep bir şeyler öğretmesi beklenen aslında bizim ülkemizde özellikle e, sıklıkla eğitim yayıncılığıyla en çok karıştırılan hı hı. alanlardan biriyken e, Güneş kitaplığının en büyük çabası e, geçirdiği 21 yıl içinde gerçekten Eğitim yayıncılığı ile edebiyat yayıncılığının çocuk kitapları konusunda nasıl apayrı kulvarlar olduğunu anlatabilmek ve bunları kitaplarıyla örnekleyebilmek oldu. Edebiyat kitaplarından korkulmanın hiçbir gereği olmadığını, aslında o hani tırnak içindeki korkunun çocuklarımızı nasıl bir topluma büyütmeye çalıştığımızın, daha çok endişesini duymamız gerektiği noktasında odaklanmasını kişisel olarak çok e, önemsiyorum. Kitaplardan çocuklarımıza hiçbir zarar gelmiyor. Onlar çok akıllı insanlar ve e, en az bizim kadar sorgulayabiliyorlar ve belki de bizden daha acımasız eleştiren, e, dikkat eden e, okurlar olabiliyorlar. Sizin bir de yayın evi olarak öncülük yaptığınız bir yayıncılık konferansı var. Her yıl Zeynep Cemali edebiyat, edebiyat günleri. Orada genç okurlar da ve meşhur yazarların bulunduğu bir değerlendirme komitesi tarafından ödüllendiriliyorlar. Bu da ve yine yazarların önde gelen yazarların hem yayıncılık hem sizin dediğiniz gibi bağımsız ve özgür düşünce, edebiyat ne işe yarar gibi birçok konularda konuşuldu. Ve Türkiye'de örneği de olmayan bir şey bu. Bu da uzun yıllardır devam ediyor. Ayrıca yayın evinizin böyle müthiş bir kültürel katkısı da var. <gülüyor> ee, biz aslında 15. yılımızda farklı alanlara yönelik projeler başlattık. 2011 yılıydı. Evet. Yıllık yayıncılık konferansı bu söylediğiniz hı hı. E, gerçekten e, yayıncılık dünyasında hem e, özellikle edebiyat yayıncılığı alanında hem e, yaratıcı ekiplerin, yaratıcı isimlerin, yazar, çizer, e, editör, çevirmen evet. gibi hani geniş kesimin e, hem de yayın evi çalışanlarının bir araya gelebildiği, kendi ım, somut meselelerini profesyonel bir yaklaşımla ele alabildikleri bir tamamen yayıncılık sektörünün gelişimini hedefleyen bir e, konferans dizisine başladık. Şu anda e, 7. yılını yaptık 30 Eylül'de Kadir Has Üniversitesi'nde, e, Türkiye Yayıncılar Birliği'de tam, desteğiyle yanımızda yer alıyor artık ve biz bunu her yıl bu şekilde yapmaya çalışıyoruz bugünün tabii bu edebiyat yayıncılığına emek veren kesimlerin konuşmaları içinde ...böyle müthiş bir konuk ağırlama sahnesi oluşuyor. Zeynep Cemal'i öykü yarışması evet. yine her yıl çocuklar için hazırladığımız... ...6, 7, 8. sınıf öğrencilerinin katılabildiği Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın da duyurduğu bir öykü yarışması... O yarışmada her yıl dereceye giren çocuklarımız da işte tam o dediğiniz gibi bu konferansta e, profesyonel dünyanın önünde e, ödüllerini bir usta yazarlardan alıyorlar. Ve e, onlardan biz heyecan duymayı, bambaşka hayaller kurmayı tekrar hatırlıyoruz. Onlar da... Benim bir lafım var diyorum ki gök kuşağının altından geçiyorlar aslında. Evet. Ve bütün hayatları e, müthiş bir şekilde değişebiliyor. E, bir yandan da e, öğretmenler ve kütüphaneciler için eğitimde edebiyat seminerleri düzenliyoruz. Onlar Mart ayında oluyor. E, ona da bütün Türkiye'den 500'e yakın öğretmen ve kütüphaneci katılıyor ki... Ee, orada da yaratıcı okuma uygulamalarıyla e, edebiyat kitaplarının okul ortamında çocuklarla nasıl paylaşılabileceğinin e, yolları meslektaşlar kendi aralarında kendi sunumlarıyla paylaşıyorlar ve bir yandan da edebiyatçıların akademisyenlerin bu konudaki yaklaşımlarını dinliyorlar. Biz esas olarak çocuk ve gençlik edebiyatı yayıncısı olarak yayıncılığın bağlantılı bütün kollarında, toplumla kitabı buluşturma sorumluluğu olan bütün kesimlerle işbirliği içinde ve İletişim içinde olmamız gerektiğine Yoksa çocuk ve gençle kitap arasına Çok sayıda görünmez engel konduğunu çok inanıyoruz Bizim bütün deneyimimiz bunu gösteriyor O nedenle e, çocukla aramızdaki doğal bütün e, taraflara e, Olması gerekene dair e, yaratıcı yenilikçi düşünceler e, deneyimler biriktirmeleri için Olanaklar sunmaya gayret ediyoruz ee, Bir de sizin e, çok güzel bir projeniz daha var 18 blok Bu da e, çok ilgi gördü Oldukça takipte ediliyor Hı -hı. E, Ben de zaman zaman takip ediyorum Hı -hı. <gülüyor> Ve çok seviyorum Hı -hı. Orada e, köşe yazarları var Yine öyküler yazıyorlar e, Hatta gençler de destek oluyorlar Hı -hı. Bu proje nasıl ortaya çıktı 18 bir yayın markası olarak yine 15. yılımızda başlattığımız bir proje. 15 yaş üstü aslında lise ve üniversite öğrencilerinin edebiyatın farklı türlerinde daha yoğun okumalar yapmaya henüz kendini hazır hissetmeyen genç okurların hani çocuk kitabıyla e, yetişkin edebiyatı arasındaki bocaladıkları yıllar ki o yıllar genellikle büyük çoğunluk için edebiyattan vazgeçme ve artık kitap okumamayı seçme biçiminde tezahür ediyor. O tehlikeli ara döneme e, genç konularla, gencin e, meselelerine edebiyat diliyle yaklaşan çok farklı bir e, kitap grubuyla e, hizmet etmeye e, karar verdik ve 18 markası böyle oluştu. Çevire edebiyatla başladık 18'de fakat ikinci e, 3. yılından itibaren e, çağdaş edebiyatımızın önemli yazarları bu ...grup için... ...18 için kitaplarını yazmaya başladılar. Blokta biriken... ...öykülerden... E, ...çok önemli kitaplar çıktı ortaya. Ahmet Büke'nin... Evet. ...Sosyal Ayrıntılar Ansiklopedisi gibi... ...iki evet, e, öykü... E, ...cildi evet. oluştu ki... ...ödüllerle taçlandı ilk evet. kitap. E, aynı şekilde... Romanlar mesela Neslihan Önderoğlu, evet. Sevgi Saygı, Gayet Müge İplikçi oldu. gibi isimlerle roman koleksiyonu çok zenginleşti. Ve gerçekten bugün liselerde ve hatta üniversite gençliğinde kendi tarafında olduğuna müthiş bir güven yaratan Gencin kendi sahip çıktığı bir edebiyat markası haline geldi. Biz buna çok önem veriyoruz ve büyük heyecan duyuyoruz. Bloğun da tabii ki doğallıkla her an ulaşılabilir, hı hı. erişilebilir bir e, dijital alan e, sunması 18 için, e, buluşmalar için diyeyim. Çok kolaylayıcı oluyor. Hepimiz orada Sevin Okya'yı, kutlukan Kutlu'yu, evet. çok önemli bir takım kalemlerin düşünce yazılarını, denemelerini okuyoruz. Ve bu hepimizi her hafta ya da iki haftada evet. bir kanatlandıran bir olanak. Evet, bir de şey yazarlar için de aslında bu kendilerine... Tanımak yani önde gelen yazarların böyle tehlikeli dediğiniz gibi o alanda hmm. yazmak için masa başına oturmaları. İşte Ahmet Büke örneği gerçekten bence hani... Herhalde bilmiyorum nasıl gelişti süreç ama belki kendisi bile öyle bir şey olacağını farkında olmayabilir o iş başladığında. Bu yazarlar için de bir ne diyeyim challenge aslında değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Bizim yayın yönetmenimiz 18'in yayın yönetmeni aynı zamanda Müren Beykan yazarlarla en çok tam bu dediğiniz nokta üzerinden yola çıkıyor. Çünkü doğallıkla çağdaş edebiyatımızın önemli isimleri... Edebiyata her anlamda odaklanmış insanlar gerçekten e, mesela buradaki yaş aralığının nasıl işleyebileceğini anlayamayabiliyorlar. Çok doğal bir şey bu. Fakat biz de e, onları hep şeyde yönlendiriyoruz. E, yazın. Yazma yolculuğunuz sırasında zaten editörlükle e, bu iletişim içinde çalışmak doğallıkla onlara hem bir takım kolaylıklar hem bir takım yeni e, açılımlar belki sağlıyor ve hepsi bu konuda yaptıkları, bu alanda yaptıkları edebiyat, üretiminden e, hepimizi etkileyen bir heyecan ve şek duyuyorlar aslında. Bu da sanıyorum okura geçiyor. Evet kesinlikle. Öncelikle okura aynı şeyi çok güzel geçiyor. Hı -hı. Ee, şimdi çok az bir vaktimiz kaldı. Bir de köprü kitaplar. Evet. Bu da çok e, güzel bir proje. Ee, biraz köprü kitaplardan da bahsedeyim istiyorum. Ee, köprü kitaplar e, aslında çağdaş edebiyatımızın Çocukların da okuyabileceği kitaplarından oluşuyor. Burada önemli olan kıstas, editör Semih Gümüş'ün yayını hazırlayan Müren Beykan'ın ikili seçimleriyle gerek daha önce yazılmış... Ama Çağdaş Edebiyatımızın usta kalemleri tarafından yazılmış mesela Tarık Dursun Kağlar, Hı -hı. Oktay Akballar hatta Ömer Seyfettin evet. gibi bir takım e, bugün yaşamayan ama 20. yüzyıl Türkiye Hı -hı. Edebiyatı'nda çok önemli iz bırakmış yazarların çocukların da okuyabildiği kitaplarını yayımlarken bir yandan da e, bugünün yazarlarını davet ederek Birer kitaplarını bu koleksiyonda yayınlamalarını sağlıyoruz. Ve böylece 20 kitaba ulaştık. Gerçekten çocuk yaş grubu ve genç yaş grubunda birbirinden benzersiz roman ve öykü kitaplarından oluşan 20 kitaplık bir koleksiyon çıktı ortaya. Bu arada tabii bütün bunların içinde... Bizim edebiyat dışı ürettiğimiz bütün içeriği yayınladığımız bir de e dergimiz var. Evet. O da keçimiz bizim. Evet, keçi <gülüyor> keçi e, edebiyat.com adresinden Hı. ulaşılabilen bir e dergimiz. Bütün konferans ve seminer içeriklerini çalışıyor ve onları e, yayınlayarak arşivliyoruz keçide. Evet. O konuda da e, her an ulaşılabilir bir ...güncel, özgün içerik sağlıyoruz. Bunlar çok önemli çünkü bizim gibi belleksiz toplumlarda arşivlemek... ...ve bu arşivleri mümkün olduğunca herkesi açık bir hale getirmek ve ulaşılabilir Kesinlikle. yapmak da çok önemli. Peki bitirirken ne var gün kitaplığında ve 18'de? Yakında nelerle karşılaşacağız? Biraz onlardan da bahsederek bitirelim isterseniz. 2018'de çok güzel bir programla hazırlandık. Ee, dünyanın en yüksek kitap da e, yeni resimli öykü kitabımız. Ee, daha önce Öpücük Ne Renktir diye bir e, kitapla bütün okurları ve e, eğitimcileri de aileleri de baştan çıkaran e, Rocio Bonilla'nın e, kitabı e, Yeni. Ee, yine bir İtalyan yazarın e, Harika Tarif adlı aslında Amazon'da yağmur ormanlarında nehir teknelerinde geçen çılgın bir macera kitabı içinde e, bir aşçı yama çocuğun e, maceralarının anlatıldığı ilginç bir çeviri e, roman çocuk e, romanı. E, ve e, hemen yine İtalyan Edebiyatı'ndan biz bu yıllarda e, Alman Edebiyatı'ndan sonra çeviride yoğunlukla İtalyan Edebiyatı'na hmm. ağırlık veriyoruz. E, gerçekten çok hoşumuza giden e, kitaplar e, yayınlıyorlar. E, oradan yine bir e, küçük yaş grubu için dizi geliyor. Ve bu arada... E, Pek çok yazarımızın yeni kitaplarıyla yılın ilk ayları e, hızlanıyoruz. Ne güzel. Çok <gülüyor> teşekkür ederiz. Ee, burada bizimle birlikte olduğunuz için Bina Hanım. Daha teşekkür nice ederim. güzel kitaplara diyelim. Hep beraber. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.